تسم بالله فقد هدي إلى سرات مستقيم <مشتغين> يسمون بحب لله جميعه ولا تفرقوا وذكرون نعمة الله عليكم إذا كنتم أعضاء فألف بين قلوبكم فأسبعتم بنعمته إخوانا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 وَالَّذِينَ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْغَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 يوم تبْيَضُ وجوهُهُ وتسوَّتُ وجوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّتَتْ وجوهُهُمْ أَكَفَرُونَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يَضْلَطْ رُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ قُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُوا ظُلْمَا لِلْعَالَم۪ينَ سَدَقَ اللّٰهُ الْعَز۪يمِ Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken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 ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluş erenler onlardır. Kendilerine apacık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağıranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemler hiç zulmetmek istemez. Azim olan Allah doğru söyledi, doğru söyler. Bismillah. Elhamdülillah. Esselatü vesselamü Selamünaleyküm ve rahmetullahi Evet. Bayramların arefesi olur. Ramazan bayramının, kurban bayramının, bir gün önceden bayramın olduğunun bir müjdesidir, bir biz de bugün bir arefe içindeyiz. İnsanların kurban edildiği, kimilerinin bayram yaptığı, süreleştirilen kesimlerin niye, nasıl kurban edildiğinin bilinmediği bir günün arefesindeyiz. Evet. Aslında insanlar, hakla batıl arasında bir seçim için gelip hakkı tercih edip ona göre yaşayacakları bir dünyada böyle yapay gündemler oluyor ve insanlar batıllardan batılı tercih etmenin dayanılmaz hafifliğini yaşıyorlar. Efendim bugün demokrasi oy verme ve İslami bir yönetim konularında sohbet edeceğiz inşallah saatimiz 8.43 ee, inşallah sizi sıkmadan bir saat kadar konuları bir değerlendirme yapmaya çalışacağım sonra vaktiniz olursa sorular ve karşılıklı sohbetle biraz daha vakit geçirebiliriz inşallah bir saati geçmeyecek konuşmam. Benim İslam'ın asr-ı saadet çizgisi devam ederek gelseydi biz İslami bir yönetim içinde olsaydık böyle bir konuyu hiç gündemleştirme durumunda olmayacaktık. Eski İslam alimlerinin hiç gündemleştirmediği gibi, o günün hayatında onlara hiç yer verilmediği gibi. Yani Peygamber demokrasi hakkında ne demiş? Asad demokrasi konusunda neler yapmışlar? Böyle bir soru abes bir sorudur. Onların hiç gündemlerinde olmayan bir şey. Hani peygamberimiz sosyalizm konusunda ne demiş der gibi bir soru. Ama sosyalizm o gün belki ideoloji olarak hiç yoktu. Demokrasi ise tarihte uygulanmış dünya tarafından bilinen ve tarihin çöplüğüne atılıp bir daha oradan alınma ihtiyacı duymayan daha ilkel bir rejimdi. Ne kadar bilirsiniz bilmem. Demokrasi dünya tarihinde eski uygarlıklardan Bizans öncesi olan Yunan uygarlığında, e, Atina'da Mihattan önce 6 ila 4. yüzyıllar arası uygulanmış bir e, ideolojidir, bir nisanıdır. Yani bundan e, yaklaşık 8.000 ila 6.000 yıl arası uygulanmış. Evet. Athena'da daha çok uygulanmış bir sistem e, iki asır kadar. E, o zamanlar e, fikri destek olarak Aristoların, e, Platon, doğru Eflatun dediği e, filozofların yaşadığı dönemler, ideolojisini onlar oluşturmuşlar. E, Evde de bunu uygulamış ve. Kimse huzura, rahata, memnuniyete uğramadığı için de iki asır kadar uygulandıktan sonra tümüyle terk edilmiş ve bir daha ne yapılmamış, müracaat edilmemiş. Böyle bir sistem. Sonra 18. yüzyılın sonlarına doğru, yani 19. yüzyılın başlarına yakın Amerika'da işte ülkenin neyle yönetileceği ile alakalı tartışmalar, 1789 Fransız İhtilalinin getirdiği ideolojik bir yapı, daha önce kilisenin insanlara din adına yaptığı sürümler baskılar. Krallığın, monarşinin e, e, diktatörlük e, yönüyle insanlara e, bir sürü öziyeti yeni bir arayışı ortaya koymuş. Batımlar da tabii kendi köklerinde demokrasi diye bir şeyin e, var olduğunu e, o arayış içerisinde e, demokrasiye tekrar müracaat edilmenin uygun olacağını düşünmüşler ve yer yer demokrasi batı ülkelerinde uygulana gelmiş. Tabi uygulanmış da aynen Sparta'da kadınların oy verme hakkı yoktu. Kölelerin olmadığı gibi. Batı'da da böyleydi. Demokrasi batıda da kadınlara bir kölelere, cencilere oy hakkını çok da verdi. Ee, hala e, bu hakkı elinde bulundurmayan ülkeler vardır. Evet. E, demokrasi Batıllar için e, doğal kabul edilebilecek bir e, ideolojidir. Bir dünya görüşüdür. E, önce Demokrasinin ne anlama geldiğini, e, tanım konusunda ittifak edilen e, tanımı paylaşmış olalım. Ondan sonra kaldığımız yerden demokrasi tarihini kısaca vurgularız. Yani e, Yunanca bir kelime, Yunanlıların e, oluşturduğu için, yani latince e, dedleyebiliriz. Efendim demos halk demek eski Yunanca'da. Kratos da iktidar, yönetim, devlet demek. Demos kratos yani beraber bir birleşik kelime olarak demokrasi. Halk idaresi demek. Halkın yönetimi. Evet. Halkın kendi kendini yönetimi. Tabi halk kendisini nasıl yönetecek? Herkes yönetici olsa, yönetilen de kendisi olsa bu mümkün değil. 10 milyon insanın 10 milyon yönetici olacak, aynı zamanda yönetilen olacak. Mümkün olmadığından halkın temsilcileri işte demokratik usul denilen bir yöntemle oy verilerek tespit edilecek, seçilecekler ve halkın temsilcileri halktan aldığı yetkiyle halkı yönetecekler. Evet. Bu batı için doğal bir e, yönetim tarzı edilebilir. Batı için çünkü mutlak doğru denilen hakikat dediğimiz bir şey yoktur. E, Tabi aydınlanma dönemi denilen ne kadar aydınlanma o ayrı bir sorguya tabi tutulmalı. E, döneme kadar e, batıda da nas kabul edilen, nas'ın da ötesinde tabu kabul edilen e, kiliselerin e, hakimiyetindeki bir din e, kesin doğruları ortaya koyuyor. Hatta onlar hiç tartışılmıyordu. E, Papa'nın sözü bugün de öyledir, aşağı Tanrı'nın sözü olarak değerlendirilir. Papa bir şeye karar verirse Tanrı o öyle hükmetti diye düşünüldüğünden itiraz edilmez. Tanrıya Tanrıya iman eden insan hiç itiraz eder mi? E, Tanrı da Papa'nın ağzıyla konuşuyor. E, Papa'nın görüşü tekrar edelim günümüzdeki papalık içinde geçerlidir Hristiyanlar açısından Tanrı'nın görüşü kabul edilir. Onun yetki verdiği papazlar da insanları Papa adına yani Tanrı adına affedebilirler. Suçlayabilirler. Kilise Tanrı adına bir kimseyi cehennemlik ilan edebilir, aforoz edebilir. Veya kutsal kişi evliya filan ilan edebiliyoruz. Evet. E, fakat bu Hristiyanlığın e, devlet yönetimi olarak e, tahakkümü reddedildiğinden yani aydınlanma çağından, e, Fransız ihtilalinden sonra e, onu siyasal, siyasal ve sosyal alanın dışına çıkarttılar dini bir vicdan işi, bir bireysel bir ibadet işi olarak e, kabul ettiler, ettirdiler. Evet. Ki e, bunun gerekçesi de tabi din adına insanlara e, ciddi manada yüzlerce sene zulmedilmesi, e, işkencelere tabi tutulması, e, kilisenin e, ciddi manada bir baskı düzeni oluşturmasıyla ilgiliydi. Ee, i̇şte kilisenin egemenliği kırıldıktan sonra aydınlanma çağı denilen o zamanlarda e, insanlığın uzlaştığı bir husus yok. E, herkesin kendine göre doğrusu var. Göreceli doğrular. Doğrular ikiye ayrılır bize göre bir mutlak doğru dediğimiz hak ve hakikat hakikatlardır. İki göreceli doğrular vardır. Mutlak doğru, Müslümana göre Allah'ın kesin hükmettiği doğrulardır. Bir Müslüman için bu doğrular tartışılmaz. Her zaman, her yerde, her mümin için onlar doğrudur. Allah bir konuda bir hüküm verdiyse, kesin olarak şu şöyledir dediyse, bir Müslüman için tartışma olmaz. Onu teslim olur. Semi'ne ve ata'ne dinledik ve itaat ettik derler. Mü'min erkek ve mü'min hanımlar Allah'ın ve Resul'ünün koyduğu bir hükümle başka bir alternatif aramazlar. Onu teslim olurlar. Ahzab suresi 36. ayette vurgulandığı gibi. Tam bir teslimiyette teslim olurlar. Nisa suresinde ifade edildiği bu Bir de göreceli doğrular vardır ki Kur'an'ın direkt olarak hükme bağlamadığı, farklı anlaşılabilecek şekilde gündeme getirdiği veya Kur'an'ın hiç gündeme getirmediği bir konu. Mezhepler arasında tartışılır, alimler arasında tartışılır. Müslümanlar kendilerine göre bir delille farklı bir kanaat edinebilirler. Bunlar göreceli doğrulardır. Şahsa göre değişen, zamana göre değişen, mekana göre değişen e, izafi doğrulardır. İşte batının e, mutlak doğru olarak kabul ettiği artık dini bir nas, bir tabu olmadığından, e, aydınlanma çağı sonrası, ee, dini de sadece kişisel ibadetlere inanca vicdana hapsettiklerinden, sosyal hayatla, siyasal hayatla alakalı herkesin kendine göre doğruları var. Bana göre diyor insan şöyle olmalı, öteki insanda hayır bana göre de böyle olmalı. Peki işte burada problem ortaya çıkıyor. Sana göre öyle, filana göre öyle, falana göre öyle de siyasal ve sosyal konuda hangimizin dediği doğru olacak? Hangimizin dediğini yapacağız? Burada demokrasi hakem kabul etmişler. Demişler ki hangimizin, hangilerimizin görüşü çoğunluk tarafından itibar görüyorsa onu uygulayalım. Fark etmez. Seninki de doğru olabilir, benimki de olabilir. Ama tabii herkes kendi doğrusunu savunduğundan kalabalıklar hangi doğruya daha fazla parmak kaldırırsa o doğruyu en doğru kabul edelim, onu yaşayalım demişler. Batı için pek fazla ne yapmamız? Yadırganmaz. Yani bir ölçü lazım, bir hakem lazım. Eee kimin dediğinin uygulanması açısından. Demokrasi tekrar böyle eski kendi köklerinde de olduğu için e, yönetim şekli olarak ve insanların ihtilafını çözen bir hakemlik müessesesi olarak ortaya çıkmış. Evet. Bir Müslümana göre veya akıllı bir insana göre ki kafirlerde aklını kullanmak durumu ciddi manada olmadığından bu ifadeyi kullanabiliriz. E, doğru değişmez. Yani eğer benim doğrum gerçekten doğru ise kalabalıkların doğrusuna uymuyorsa benim doğrum doğru olmaktan çıkar mı? Doğrular parmak hesabıyla belirlenebilir mi? Yani kalabalıklar en doğruyu tespit etmekte e, gerçekten bilinçli mi davranırlar? Evet. Kalabalıkların çoğu cahil insanlardır. Çabuk yönlendirilebilen, kandırılabilen, ikna edilebilen, manipüle edilebilen, yönlendirilebilen, para gibi düşvetlerle veya vaatlerle, parlak laflarla e, ikna edilebilen bu Dolayısıyla çok çabuk yönlendirilebilecek gücün, paranın, imkanın e, işte otoritenin e, müdahale ettiği e, halk yığınlarının e, çoğunlukla kabul ettiği konunun en doğru olması. Ne kadar atla uygundur? Hele hele İslam'a uygundur. Evet. söz bugün Müslümanım diyen kalabalıklara bile bazı konularda sorular sorsak, mesela baş örtüsü herkese gerekli mi, herkes başını örtüsün mü diye sormaya kalsa, isteyen örtsün, isteyen örtmesin mi desek, büyük ihtimalle çoğunluk tabii ki isteyen örtsün ama istemeyene de zorlar örtülmez gibi bir şeyler söyleyebilir. Veya namaz kılmak mecburi olsun mu, olmasın mı, e, sigara içmek yasaklansın mı, yasaklanmasın mı, ne bileyim, değişik şekillerde sorular sorabilirsiniz. Ve i̇şte Bugünkü Müslümanım diyen insanların dile, İslam'la bağlantısı olmayan nice yanlış cevaplar verme ihtimalini hesaba katarız. Çoğunluğun doğruyu tespit etmekte ne kadar e, isabetli olacağını düşüne duralım. Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda? El'am suresinde Estağfirullah وَإِنْ <gülüyor> تُتَعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُدِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِيَّ Öncelikle peygambere kitaplar Sen insanların <gülüyor> ruhuna itaat eder, onlara tabi olursan onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Tekrar edeyim. Sen insanların çoğuna itaat eder, onlara tabi olursan, onlar seni hak yoldan saptırırlar, dalalete sürüklerler. Dolayısıyla peygambere bire insanların çoğuna itaat edip uyması yasaklar. Uymuş olsa, insanların hevasına, arzusuna onlar peygamberi bile saptıracaklar. Bir kimse diyebilir mi ki, peygamberi saptırabilir çoğunluk ama beni saptırmaz. Peygamber bile çoğunluğa uymuş olsa, Allah'ın ifadesine göre hak yoldan saptırır çoğunluk, beni saptırmazlar diyebilecek bir Müslüman herhalde çıkmaz. Yani burada kendisi bilir, sapma göstermeyecek olabilir ama çoğunluk çoğunluğun arzusu, onların isteği, onların hevası ona uyduğunuz müddetçe sizi de bir sel gibi önüne katacak ve istediği istikamete yönlendirilir. Çoğunluğa uymazsanız o zaman böyle bir riskten Usulursunuz. Uydu kalabalığa derseniz, kalabalıklar da sizi uydurur. Bugün zaten demokrasi demek, kalabalığa uymak demektir. Sürü, sürüye tabi olmak, sürüden biri olmak demektir. Kalabalık ne yapıyor? Öyleyse vardır bir bildiği, bu kadar çok insan yanılmaz ki, demek. Halbuki hak, çoğunluğun yanında olmaya gelir. Yani, tek kişide olsan, yalnız kalacak da olsan, hakka tabi olmak ayrı bir şey. Batıl da olsa, kalabalığa uymak apayrı bir şey. İşte o ikincisi, biraz demokrasi geliyor. Halk da aslında halkla alakalı Çoğunlukla alakalı bir değerlendirme yapar, halkın kendi ifadesine göre biraz kaba ifadedir de, nerede çokluk? Orada nokta nokta der. Bu aslında e, kabalığı bir tarafa, Kur'an-ı Kerim de çoğunluğun e, hükmünü verir. İnsanların çoğu aklını kullanmaz der. İnsanların çoğu nasıl şükrürün? insanların çoğu şükretmez der. İnsanların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır der. İnsanların çoğu şirk koşmadan iman etmez der. Kur'an-ı Kerim. Yani her zaman insanların çoğu hak üzere değildiler, batın üzereydiler. Kur'an'ın vurguladığı esas bu. Yani iman edenler, Allah'ın yolunda olanlar, her dönemde çoğunluk olmayacaklardır. Peygamberimiz zamanında da dünyanın çoğunluğu Müslüman değil. Tarihin hiçbir döneminde böyle değil. Şimdi de öyle değil. Ha, bir buçuk milyar olduğu e, ifade edilen kendilerini İslam'a nispet eden Müslümanım diyen insanlık var. Ama dünya nüfusu 8 milyar itibaren. Ve bu bir buçuk milyarın da ne kadar gerçekten hidayet üzere kendi bulunduğumuz yerlerden yola çıkarak tahmin edebiliriz. Evet. Dolayısıyla İslam'a göre ve akıl, akla göre bir akla göre çoğunluğun durumunu de değerlendirmiş olduk. Ve bu çoğunluğu hakem kabul etmenin adıdır demokrasi. Yani kimin dediği olsun, çoğunluğun dediği olsun. Kim yönetici olsun, çoğunluğun seçtiği olsun. Ama çoğunluğun dediği olsun derken burada bir parantez açılır çırgelimi çoğunluk Müslümansa ve çoğunluk İslam'ı istiyorsa orada durur, orada durur. Demokrasi böyle, başka bir ideolojiye, başka bir dine e, geçit verecek bir e, boş bir levha değildir. Yani demokrasi bir Müslümana göre e, Kur andan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, bir batıl dindir, batıl bir dindir, nötr bir şey falan değildir. İdeolojilerin tümü birer dindir. Din niye denir? Kimi zanneder ki işte din, Hristiyanlık, Yahudilik gibi, Müslümanlık gibi birkaç tane din var, ee, onlarla alakalıdır. Dinler tarihinde isimleri geçen, işte ülkelerin inandığı din adıyla ifade edilen hususlar dindir. Ee, Kur'an-ı Kerim der ki, yani Kur'an-ı Kerim'den biz anlarız ki, e, insanların yaşayış tarzı, kendine göre bir inanç tarzı, bir dini oluşturur. Mekke'li Mekkeli müşrikler, Peygamberimiz zamanında yaşayan Mekke'deki kafirler, kafir e, Dinler tarihinde ismi olan herhangi bir dinin mensubu değildir. Ne Hristiyandılar, ne Yahudi idiler, ne işte e, Hindu idiler, ne mecusi idiler. Herhangi bir din olarak atları yok. Onlar şu dine mensuptur, mensuptur diyeceğimiz, e, adı bilinen bir din mensubu değillerdi. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim onların yaşayış tarzına, onların farklı bir inancına din diyor. Kafiruk suresini hatırlayın. İbadet etmem, takmam sizin taptıklarınıza. Siz de benim ibadet ettiklerime tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Vekum dinikum veri yedinim. İbadet ettiğime. Eyvallah. Benim ibadet ettiğime İttiklerimi dediniz hocam. De eyvallah. Ettiğime tapacak değilsiniz. Ben de sizin taktıklarınıza tapacak değilim. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Dolayısıyla Onların yaşayış tarzlarına, inançsızlıklarına, farklı inançlarına Kur'an ne diyor? Din diyor. Sizin dininiz diyor. Ama adı olan bir din değil. Dolayısıyla Mekke müşriklerin yaşayış tarzları Kur'an'a göre bir dindi. Dolayısıyla bütün toplulukların isterse ateist olsun, inançsızım, hiçbir şeye inanmıyorum desin, o da bir dindir bir dini. Onun da bir inancı var. İnanmamaya inanıyor. Kendi düşüncesinin, görüşünün en doğru olduğuna inanıyor. Kur'an hevasını ilahlaştırmak diyor. Kur. Heva dini diyor. Yani. Kendi keyfinin, arzusunun, özgürlüğünün dini. O yüzden her eee Dünya görüşü, her ideoloji bir dindir. Kapitalizm bir dindir. Sosyalizm bir dindir. Liberalizm bir dindir. Kemalizm bir dindir. Efendim, e, Firavun'un nasıl kendine göre bir dini varsa ve o dinin tanrısı olduğunu iddia ediyorsa, e, Malizm bir dindir. Ve tabii ki demokrasi de bir din. Kendine göre doğruları var, yanlışları var. Kendine göre insanların yönetim tarzı var. Kendine göre hayata müdahalesi vesairesi var. Kendine göre bir inancı var. Dindir ama batıl dindir. İnsanların kendi kafalarından uydurdukları dine, Kur'an-ı Kerim batıl bir din der. Evet, şimdi İnsanlar hem Müslüman, hem demokrat olabilirler mi? İki dinde olabilirlerse insanlar, iki ayrı din mensubu olabilirlerse, olabilirler. İki ayrı din nasıl ayrı insanlar bir araya gelir? Yani Müslüman olan işte Allah'ın tek hakim olduğuna, onun otoritesine, onun kanunlarına inanırken, aynı zamanda demokrat olan bir kimse, Allah yerine toplumu, çoğunluğu, insanların arzusunu, isteğini öne çıkartacak. Yani ya Müslüman olacak demokratik bir dinden vazgeçecek, ya demokrasi dinden sahip olacak İslam'dan vazgeçecek. Yoksa birbirlerine çelişen iki dine mensup olabilir mi? Çelişmeyen din olmaz zaten. Yani hem müşrik olsun, hem Müslüman muvahit olsun bir kimse. Bir kimse hem Hristiyan olsun, hem Müslüman olsun. İki dinle. Olabilir mi? Olduğunu iddia etse de bu kesinlikle Müslüman olmaz. Zaten Müslüman olmak bütün başka dinlerden uzak <gülüyor> olmak demek. Demokrasiyi kısaca böyle ifade edip birazdan tekrar onunla alakalı değerlendirmeye gitmek üzere, İslam'ın kendine has inancı, ahlakı, yaşama biçimi, yasama biçimi, kuralları, kanunları, yönetimi, devlet anlayışı vardır. İslam eksiksiz bir nizamdır. Başka hiçbir dinden, başka hiçbir ideolojiden, herhangi bir esas almaz. Namazı nasıl kendine hassa, ahlakı nasıl kendine hassa, ahiret inancı nasıl kendine has ise, devlet yönetimi de kendine hastır. Tuvalete nasıl gidileceğini hükme bağlayan bir din, nasıl devlet olunur, nasıl devlet yönetimi olur, bunu hükme bağlamasın, bu mümkün değil. O yüzden peygamberler ve Muhammed Aleyhisselam devlet konusunda, yönetim konusunda ne yaptıysa Müslüman da onu takip eder. Söz kelimi biz 200-300 sene önce yaşasaydık, dünyada demokrasi nedir bilinmediği bir zamanlarda bizim böyle bir derdimiz, böyle bir gündemimiz olmayacak. İslami bir yönetim üzerinde konuşacaktık ve o idareyle yönetilecek. Demek ki bunlar batınlaşmadan sonra bizim gündemimize girmiş. Türkiye'ye ne zaman girmiş demokrasi? Osmanlı'nın son zamanlarında tanzimattan sonra, batınlaşma hareketlerinden sonra bu tür Demokrasiyle ilgili bazı adımlar akılmış. Ee, padişahların yetkilerini kısıtlamak anlamında akılmış. Meşrutiyet denilen yönetim. Ee, biraz bakıl biraz doğu. Biraz krallık, biraz meclis ee, demektir. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet hatırlayın Abdülhamit zamanlarında falan. yer yer meclis ne yapmış? Padişahın kararlarını e, yeniden gündeme getirmiş veya tek başına padişahın karar verme yetkisini kısıtlamışlar. Evet. Sonra yer yer kaldırılmış. O mecliste biraz da meclisin pardon, krallar, padişahlar meclisteki e, meşrutiyet e, yeniden o millet meclisini dağıtmalarının sebebini bilmem bilir misiniz? Osmanlı Mebusan Meclisi'nde yer yer azınlıkların, Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin e, Müslüman çoğunluğa daha fazla e, çoğunluk teşkil ettikleri o. Yani meclisin yüzde elli yüzde 58'i e, Azunluk denilen insanlardan oldu Rum, Ermeni, Yahudi, Osmanlı meclisinde daha çoğunluğa olacak evet. Tabi diğerleri ne kadar Müslüman o da ayrı tartışırlar. Evet. Sonra milli mücadele vesaire. Ee, değişik parti zihniyetleri ortaya çıkmış. İttihat ve terakkiyi bir parti gibi değerlendirebiliriz. Evet. Osmanlı'nın başını yani Abdülhamid'e ne yapan? Tahttan inmesi için e, hareket ordusu yönlendiren e, bir partidir aslında. Kısa it diye ifade edilir. İttihat terakki e, parti zihniyeti. Sonra Atatürk ne diye çıkıyor? O tür anlayışların üzerine kendisini oturtuyor. Ben kralım, padişahım demiyor. Cumhurbaşkanı olarak çıkıyor. Daha öncesi meclis başkanı. Yani bir demokratik bir meclis var ve onun başkanı olarak yönetmek gerekiyor. Bunlar bilir misiniz? Atatürk zamanında demokrasi nasıl uygulanıyordu? Demokrasi ya, yani kim seçecekti? Halk kendi yönetimini seçecek. Yani krallık olmayacaktı. Padişahın isteği olmayacaktı. Atatürk ben seçtim çalışma arkadaşlarımı meclistekilerini diyordu. Tabii bu Birkaç zaman böyle gitti. Sonra, ya bu demokrasi filan değil, bir kimsenin kendi seçtikleri. Sonra Atatürk büyük bir lütufta bulundu. Halk seçsin e, milletvekillerini dedi. Bir vilayetten söz gelimi dört kişi seçilecekse, Atatürk adayları veya kendisinin uygun gördüğü sekiz kişiyi seçiyordu. Halk bu sekiz kişiden dört kişiyi belirlesin. Oylama yapsın, dördünü seçsin. Kimi seçecek? Atatürk'ün seçtiği sekiz kişidir. Sekiz kişiden dördünü seçecek. Atatürk demokrasi budur aslında. Başka, başka bir parti yok. Tek parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Ve seçilecek insanların seçimi... Atatürk'ün seçtiği insanlar. Seçiyorsunuz ya, işte sekizden, Atatürk'ün seçtiği sekiz kişiden dördünü seçeceksiniz. Daha ne ya? Şimdi biraz daha modernize e, oldu. Üç tane, otuz tane, aslında iki tane, üç tane Atatürk çıktı. Onların seçtikleri var. Siz de onların seçtiklerini seçiyorsunuz. Söz gelimi Ümraniye'de işte A Partisi'nin Atatürk'ün demiş ki Can Hasan'ım var, akrabam da olur benim. Seçerseniz onu seçeceksiniz. Ya onu istemiyorum ben. Başka adamı seçeceğim. Olmaz. Demokrasi herkesin istediğini seçmesi ya Bu partideysen bunu seçersin. Bunu kim uygun görmüş? Bu partinin başkanı uygun diyor. Ya bunu beğenmiyorum, o zaman başka bir parti. O partinin yine başkanı diyor ki, o zaman kimi seçeceksiniz? Gülhasan. Efendim? O da Gülhasan. Gülhasan olsun. Efendim, Gülhasan'ı seç. Ya ben istemiyorum onu, daha bir başka olmaz. Bunu ben uygun gördüm. Benim seçtiğimi sen seçeceksin. Yani seçtiğimi seçeceksin. Peki yani ben söz gelimi Hasan'ı seçmek istiyorum. Efendim Burak seçmek olmaz. Burak seçemez. Niye? Onu bizim başkanımız seçmedi ki. Denilir. Hani halk istediğini seçecektir. Halk kendi kendinin kim tarafından genelecelik belirleyecektir. Söz gelimi seçime katılanlardan. Bugüne kadar bir tane kravatsız adam, gördünüz mü? Milletvekili, belediye başkanı, adayı. E, halkın çoğu kravatsızdır. Takmaz kravatı mıravatı. Kravatsızlardan bir tane bu kadar çoğunluk, yüzde doksan kravat takar mı bu halkın? Peki halkın çoğunluğu kendinden birisini seçsin, söz gelimi kravatsız olsun. Olmaz. Yani kravat bir sembol. Kravatın içerisinde bir sihin düşünün. Kravatın temsil ettiği bir batıl hayal. Söz gelimi şal varlı mal varlı bir adam seçime katılsın. Olmuş mudur bugüne kadar? Sarı ile yani bu halkın mozaiklerinden bir tanesidir. Yani seçilemese bile katılsın. Hiç böyle bir aday olmuş mudur? Belediye başkanı adayı, mümkün, milletvekili adayı, yani. İlk kapatılan mecliste vardı galiba hocam, değil mi? Atatürk'ün ilk kapattığı. O zaman, mecburen, daha halka kendisini kabul ettiremediğinden, halkın ilk, temsilcileri ve tek temsilcileri olarak halkın e, e, milli mücadeleden çıkılmış temsilcileri meclise gönderilmesi istendi. Ilk meclis kurulacak. Daha henüz Atatürk'ün düşünmücü yok. İlk meclis oluşturulurken halk yüzde yetmiş civarında sarıklı insanları gönderdi. Alimleri meclis üyesi olarak. Atatürk Onlarla anlaşamadığı için bir buçuk sene onlara dayandı. Pek bir şey yapmadılar o mecliste. Yani havanda su dövdüler. Bir buçuk sene sonra meclisi lavvetti Atatürk. Meclis başkanı olarak. Sonra işte kendisi ipleri ele geçirmişti. Kendisi o tür seçimler yaptırdı. demin anlattığım tarz. Kendisi seçti, seçtirdi. Bu de değişen fazla bir şey yoktur. Tekrar edeyim. E, parti başkanları seçer. Halka da onların seçtiğini seçmek düşer. E, halk kabullenir bunlardan. Ne yapalım? Bizim Atatürk'ümüz böyle beğenmiş, böyle uygun görmüş. Ha yine Atatürk usulü seçim vardır. E, söz gereği 20 tane adam vardır. 20'den siz peşine oy verirsiniz veya seçtiğiniz listeden hmm. oy nispetinde işte başkaları da hal alır. Ama adayları filan kimler belirler? Onlar belirler. Kimler belirlerse belirlesinler. Aslında demokrasi demokratik bir usule uymaz. Demokraside demokrasi yoktur. Ne demek bu? Demokrasi çoğunluk sistemi ya yani 51 kişi 49'a galip gelecek. Şöyle de diyebilirsiniz. 51 cahil 49 alime galip gelecek. Eğer çoğunluk cahillere oy verdiyse söz gelimi 100 tane cahil var, 100 tane alim var aday olmuş. Eee ayrı ayrı partiden halk. Cahillerin işte üzerinde ittifak etti. Yüzde 51 cahiller oldu. Yüzde 49'un dediği olmuyor. İktidara cahiller gelmiş oluyor. Yüzde 49 susmuş oluyor. Şimdi Türkiye'de hiçbir zaman iktidarlar, iktidarlar yüzde elinin üzerinde oy almamıştır. Kuran bize bu konularda ne diyor, ne demiyor. Şimdi dinimiz. La İlahe İllallah'ı öne çıkartan, onu temel prensip olarak gösteren ilgidir. La İlahe İllallah, Allah'tan başka ilah yok demek. İlah ne demek? İlah en fazla sevilen, en çok korkulan, yöneten, çekip çeviren, kanun koyan, hüküm vaz eden, itaat Otorite, en üst otorite olan e, demektir. Dolayısıyla Allah var ilah olarak, başka ilah yok. Biz ondan başka e, mutlak olarak itaat edeceğimiz bir otoriteyi kabullenmiyoruz. Ondan başka bir kanun koyan, insanların ne ile nasıl yönetileceğini hükme bağlayan bir zatı kabullenmiyoruz. La diyor. Başka bir ilah yoktur diyoruz. Ancak bizim itaat edeceğimiz mutlak olarak emirlerine yasaklarına uyacağımız ilahımız Allah'tır diyoruz. E ayrıca tağut dediğimiz e, bir yönetimi ve yöneticiyi reddediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de iki tür yönetici var. Birisi ürün emr ifadesiyle belirtilir. Nisa suresi 58. ayette Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan ünül emre der. Ünül emr, Allah'ın hükümleriyle yani Kur'an kanunlarıyla insanları yöneten Müslüman kimsedir. İkinci bir yönetici vardır Kur'an-ı Kerim'de. O da 8 ayrı ayette vurgulanan tağut dinlenmiştir özelliğe sahip kimsedir. Tağutun da temel özelliği Allah'ın indirdiği hükümlerle, kanunlarla insanları yönetmeyen, başka şekilde yöneten kimsedir. Ve biz ünül emre itaat etmekle emrolunmuşken, Tavut'u inkar etmekle, reddetmekle emrolunmuşuz. Nisa suresi 60. ayette ve Bakara suresi 256. ayette Tağutlara küfretmekle e, emrolunuyoruz. Küfretmek, inkar etmek demektir. Yani inanmamak. Onların e, e, efendim e, nelerini, olumlu görülen şeylerini yok saymak, inkar edip, üstünü örtmek demektir. Evet. Ve tağutlara inanmamakla emrolunmuşuz. Hem imkan ifadesiyle, hem kafelerin ta Onlar tağutlara iman ederler. Ve hurafelere anlamında, e, ayetle belirtildiği şekilde. Ve Allah'ı yüzük veren, yaratan şeklinde inandığı gibi yani rububiyet tevhidine sahip oldukları gibi Allah'ı tek yönetici, tek hüküm koyan, insanların nasıl, hangi kanunlarla yönetici yönetileceğini hükme bağlayan olarak da kabul etmek zorundalar. Buna bir tevhidi diyoruz. Allah'ı ilah olarak görmek diyoruz. Onun için bir Müslüman Allah'a ait olan insanların yönetilme biçimini, usulünü, esasını başkalarına verirse Allah'tan başka ilah kabul etmiş olur. Tevbe suresi 31. ayette e, Meryem oğlu İsa'yı, hahamlarını, din adamlarını ve ilim adamlarını e, Hristiyanların Rab edindiklerinden bahseder. Peygamberimiz bu ayeti izah eder. Tirmizi'nin tefsir bölümü 10. hadisinde Hristiyanlar Din adamlarının Allah'ın helal kıldığı bazı şeyleri haram kılmasına yani yasaklamasına veya yasakladığı, haram kıldığı bazı şeyleri serbest bırakmasına müsaade ettikleri için onları Rab kabul ediyorlar der. Yani Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı bir şeyi serbest kılmak, Allah'ın yakın dediği bir şeyi yasaklamak Rablilik iddiasıdır. Bunu kabul etmezse onları Rab kabul etmez. Çünkü Allah'tır bizim neyi yapacağımızı, neyi yapmayacağımızı, farzları, haramları belirleyen. Allah'ın belirlediği haramları veya farzları bir kimse yapmazsa günaha girer, kendi başına yapmazsa. Ama ben bunları tanımıyorum. Ben tam tersini emrediyorum. Allah söz gelimi içliği yasaklamış. Bense serbest kılıyorum. Demek. Allah faizi yasaklamış. Ben de serbest kılıyorum. Yani şu şartlarla hatta mecbur tutuyorum. Insanlar faizsiz kolay kolay alışveriş yapamayacaklar. Ee, herkes bankayla iş yapacak. Özellikle büyük tüccarlar demek, işte bu tağutluk oluyor ve Rablilik iddiası oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim çok net olarak hepinizin bildiği Maide Suresi 44. ayette kim, kim olursa olsun, kim Allah'ın indirdiği hükümlerle, kanunlarla e, hükmetmez insanları o kanunlarla yönetmezse, o kafirlerdendirler. der. Dolayısıyla yönetici, yöneten insan kendi kafasından insanları yönetemez. Sadece Rabbimiz kendi dilediği gibi insanları yönetir. O zaten en güzel şekilde yönetir. Ahsen-ül Hakim'indir. Hükmedenlerin en güzeli. Efendim en, en küçük çapta insanlara zulmetmez. Ama diğer insanlar kendi kafalarından insanları yönetme hakkına sahip değil. Yani niye benim gibi bir insan kendi kurallar koysun ve bizi beni yönetsin? O zaman despotluk çıkar. İşte kişi kendisi yönetmiyor, halkın da temsil ettiği insanlarla beraber yönetiyor. Aslında bu da kağıt üzerindedir. Yani kim? Başbakanın istediği bir konuda parmak kaldırmayacak. İstediğine muhalefet edecek. Yani başbakan özgür olmayacak da, senin seçtiğin milletvekilleri onu değişik şekilde yönlendirecek. Mümkün mü Türkiye'de veya başka bir yerde? Yani onlar formalite. Sen seçmişsin. Ha bir kişi seçilmiş. Ha da diğer insanlar o başbakanın elinde bir kukla gibi olmuş. Eskiden bir tane padişah vardı. Şimdi 550 tane padişah. Ama hepsinin yine başında bir padişah. Yani diğerleri bakan, öteki başbakan. Yani onların başı olarak ne yapıyor? İster isteme onları yönlendiriyor. Bütün bunlar olsun diyelim. İyi de Allah'ın lütfuyla, merhametiyle insanlara adalet, e, güzellik ve Allah'ın istediği bir şekilde dünyanın e, huzur içerisinde olması için Allah'ın koyduğu kurallar uygulanmaz. Demokrasi insanların kendi kafalarından uydurdukları kanunlarla insanların yönetilmesini esas alır. Allah'ımsa yönetim tarzı farklıdır. İşte Müslüman Allah'a mı itaat edecek? Allah'ın kendileri için belirlediği yönetim tarzına mı? Yoksa insanların çoğunun seçtiği bir şeye Demokrasi arkadaşlar şu değildir. Yani yönetim tarzını belirleyelim. Yani Müslümanlar çoğunluktaysa Allah'ın istediği bir yönetimi getirsinler. Böyle bir şans söz konusu edilmez. Bugüne kadar demokratik usullerle iktidara gelmiş hiçbir e, İslami iktidar söz konusu değildir. Dünyanın hiçbir yanında. İktidara gelmişlerdir ama iktidar olamamışlardır. Filistin'de yüzde yetmiş beş civarında oy almıştı İsmail Haniye. Bir gün bile başbakanlık yaptırmadılar. Efendim. Sudan'da, Turus'ta benzer durumlar oldu, hatırlarsanız. Ne yapmadılar? Böyle bir e, İslami bir iktidar söz konusu olmadı. Mısır'da işte yine de 60 civarlarında oy almıştı Cumhurbaşkanı. Sonra ne oldu? Elini kolunu bağladılar, adama bir şey yaptırmadılar. Ondan sonra da bir yıl doldu, e, alaşağı ettiler ve İslami manada hiçbir yönetim söz konusu olmamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde yani iktidara bile getirmemişlerdir. İslami anlayışı, anlayışı hakim kılmak isteyen kişiler ve böyle bir yönetim olmamıştır. Peygamberler nasıl yapmışsa Müslümanlara uyan şey peygamberlerini takip etmektir. Onun sünnetine sarılmaktır. Eğer peygamber buna benzeyen bir şey teklif edilmeseydi ya belki o gün demokrasi olsaydı peygamberimiz de bir parti kurardı filan demeye kalkar bir kimse. Bir ayet-i kerime demin okudum insanların çoğuna uymuş olsa onu da saptırırlar diye. Ki insanların hevasına uyma sen vahye tabi ol diye peygambere hitapla kaç tane ayet-i kerime vardır. Üç Mekkeli müşrikler peygambere teklif etmişler de bilirsiniz. Ee, seni gel Mekke'ye kral yapalım veya işte içimizde en zengin sen ol veya istiyorsan en güzel kızı alalım, seni onunla evelelim ve benzeri teklifler. Peygamberimiz tamam, ben madem kral olup diyorsunuz, ben sizin kralınız olayım diyebilirim. Sonra söz gelimi İçişleri Bakanı Ebu Bekir, Milli Savunma Bakanı Hazreti Ömer filan. Sonra işte ihtilal yaptım, hepiniz Müslüman olacaksınız. Hepiniz bana mecbur uyacaksınız. Yoksa diye edilir Ama ikisi şey düşünmedi diye. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz vallahi ben davamdan vazgeçmem değil. Dolayısıyla Peygamber'e teklif edilen krallığı, peygamber kabul etmediği gibi bir zaman demokrasiye benzeyen bir şekilde teklif de etmişler. Yani iki sene, bir sene sen yönet ülkeyi, bir sene, iki senede biz yönetelim. Efendim hangimizinki doğruysa o devam etsin dediler. Şimdi dört sene biz yönetelim, dört sene siz yönetin dedikleri gibi. Resulullah tabii ki kabul etmedi bunları. Ne yaptı? Kötülerden az kötüyü tercih edelim de demedi. Hiçbir peygamber ya şu iktidar kötü de daha olumlu daha ılımlı birisini seçsinler. Az kötüyle idare etsinler. Çok kötü değil. Ya bu Ebu Cehil olmasın da Ebu Talip olsun. Ebu Süfyan olsun. Öyle bir İklif öyle bir düşünce zerre kadar hiçbir peygamberin ve Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı bir şey değildir. Onlar falanın iktidarı filan değil, Allah'ın hükmü geçerli olsun diye mücadele ettiler. Onun için e, sürüldüler, arkadaşlarının kimi öldü, şehit oldu, savaşlara katıldılar, mücadelenin her gereğini yerine getirdiler için Allah'ın sözü öne çıksın diye. Allah'ın hükmü uygulansın. Onun kitabı, onun kanunları insanları yönetsin diye. Yani Müslümanlara ne oluyor ki? Allah'ın kitabı dururken, peygamberin uygulaması dururken, tavuklarla mücadele etme emirleri dururken insanların Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyeceği belli olan kişilere yönelsinler ve onlardan birini seçmeye kalsınlar. Kötü, iyi diyemedikleri insanın hayırlı diyemedikleri kötü ama az kötü dedikleri insanlarla meşgul olsunlar. Yani Kur'an hiçbir zaman kötüyü, şerri, olumsuzu tasrip eder. Yani az kötü bu Demokrasiyi de tanımlayanlar, batıllar da öyle tanımlarlar. Dünyanın en iyi ikinci yönetim tarzıdır derler. En iyi ikinci yönetimi. Birincisi ne demişler filozoflara? Birincisi yok ki demişler. Yani onlar da az kötü olduğunu vurguluyorlar. Çünkü demokrasinin çözemediği bir sürü problem var. Evet, tahta gibi işte bir biri çıkar, bir biri iner tahta cumhuriyet şeyler Amerika'da işte bir cumhuriyetçiler, bir demokratlar insanlar ne yapılır, böyle oyalanır, giderler. Yani bir başkasına mukayese ile bir kimsenin az kötülüğü falan vurgulanarak Allah'ın istediği hükümler, yönetim tarzı hmm. e, uygulanmaz. Ölümlü dünyada biz e, falan veya filan seçmek durumunda değil, Allah'ın razı olduğu yönetimi seçmek durumundayız. Yani hepimiz İslami bir devlet için mücadele etmek, Peygamber'in kurduğu Medine, İslam devleti gibi bir devlet oluşturmaya çalışmak göreviyle görevli. Bugünkü yönetimlerin Kur'an'a ters düşmesi açısından hiçbirini tasvip etmemeliyiz. Demokratik usullerler bile olsa İslami bir yönetimi tercih etmek konusunda ıı, usulü, peygamber usulü olmadığı için edilemiyor. Demokrasiler hiçbir zaman şunu demezler, yani İslami bir yönetim mi istiyorsunuz veya bugünkü batılı tarzda bir yönetim mi? Böyle olsa seçime katılabilir miyiz? Denilmiş olsa ki, ki böyle denilmiyor. Önce nasıl, ne deniliyor, onu söyleyeyim. Denilen şey, devlete karışmayın. Devlet, rejim, kapitalist, Atatürkçü, layık, demokrat bir devlettir. Rejim böyledir. Ama bu gayri İslami rejimi, devlet düzenini kim yönetsin? Söz gelimi namaz kılanlar mı yönetsin? Namaz kılmayanlar mı yönetsin? Arada camiye gidenler mi, cemevine gidenler mi yönetsin? Neyi yönetecek? Gayri İslami, batı tarzından tercih devletini yönetecek. Rejimi yönetecek. Gayri İslami kanunlarla, gayri İslami anayasayla. E, kim yönetecek? Çok mu önemli? Gayri İslami düzenin, gayri İslami kanunlarla kim tarafından yönetilmesi. Aslında bizim için önemli olan gayri İslami devletin kim tarafından yönetilmesi değil. Yani hükümet değil. Yöneticiler değil. Yönetim esasıdır. Yani onun değişmesi lazım. Şimdi demokrasi böyle demez. Yani siz kemalist, batı tarzı gayri İslami kanunlarla hükmeden bir devlet mi istiyorsunuz? Kuran'ın hakim olduğu İslam devletini istiyorsunuz. Böyle bir durum olsa mümkün insanların oy vermesini anlarsınız. Dersiniz ki bakın bir tarafta İslam, bir tarafta da küfür var. Devlet İslam'la mı yönetilsin, küfürle mi yönetilsin? Böyle bir durumda seçime katılabilir misiniz? Hayır. Efendim? Hayır. Hayır. Evet. Çoğunluk itibariyle siz e, herhalde katılmayı belki normal görürsün kimi arkadaşlarımız. Yani bir tarafta küfür var, bir tarafta da İslam. Tabii ki İslam'ı seçeriz. Deseler ki şimdi yani İslam devleti mi olsun, Kur'an'ın kanunları mı uygulansın, yoksa Kemalist, Batı tarzı devletin kanunları uygulamaya devam mı etsin? Hangi tür devlet istiyorsunuz? Böyle denilse seçimde mümkün ki oylamaya katılır mıydınız bir kısmı Evet. Evet. İşte evet. aslında böyle bile katılmamız doğru olmaz. Kaldı ki hiçbir ülkede yönetim tarzını belirlemez demokrasi. Gayri İslami yönetim tarzını kim uygulasın diye adaylar seçimler oldu. Yani demokrasi kendi başına gayri İslami bir düzendir. Öyle boş filan değildir. Eğer olmuş olsa kabul etsek biz e, İslami bir yönetimi seçmeye kalksa İslam üzerindesini e, biz yüzde ellinin üzerinde oy alsak başkaları kabul edecek mi? Ettiğini varsaysak demokrasi oyal kim oy fazla alırsa onun dediği olacak. Peki biz %48, %49 oy alır. Bugünkü gayri İslamî devleti benimseyenler %51 oy alırsa biz de demokratik usulü benimsedik. Böyle bir şekilde sandığa gittik. O zaman küfrü benimsemiş olmaz mıyız? Razı olmaz mıyız? Ne yapalım? Çoğunluk onlarda. Çoğunluğu da onlar ver. O zaman biz çoğunluk olsaydık onlar bize razı olacaktı. Müslüman olmadıkları halde İslami bir devlete, şimdi de biz Müslümanızın %50'nin üzerinde onlar oy aldı. Dolayısıyla biz de onların yönetimine rıza gösteriyoruz. Demokrasiyi benüksedin ya, doğruyu çoğunluk belirliyor. Dolayısıyla yönetimi de onlar belirlemiş oldu. Böyle bir anlayış yine İslami açıdan sakattır. Biz tek başımıza olsak bile, küfrü kabullenemeyiz, benimseyemeyiz. Efendim, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir yönetimi kendi yönetimimiz olarak benimseyemeyiz. Tağuklara karşı çıkmak zorundayız. Allah'ın hükmünü, kanununu, emir ve yasaklarını uygulatmak, uygulamak meşguliyetindeyiz. La ilahe illallah diyen insanlar. O yüzden Oy veren insanlar, bitiriyorum sözümü. Bugünkü sistemde oy veren insanlar, bugünkü oy verdiği insanların e, yaptığı bütün fesattan, haramlardan, günahlardan, Allah hükmüne ters uygulamalardan sorumludurlar. Faizden de sorumludurlar, zinadan da sorumludurlar. Okullardaki kısımlar, e, putperest ayinlerinden de sorumludurlar, şikayet ettikleri sokaktaki ahlaksızlıktan da sorumludurlar. Çünkü oy verdiği insanlar senin senden aldıkları oyla bunları yapıyorlar. Sen oy vermesen, belirli sayıda insanlar oy vermese, o iktidara gelmemiş olsa o uygulamalar olmayacak. Ee, Tekrar edeyim gayri İslami olan e, tüm kanunlardan, uygulamalardan bu e, demokratik usulle oy veren kişiler de sorumludur ve insanlar yöneticilerden ne bekliyor, yöneticiler ne yapmayı vaat ediyor? Hiçbirinin ağzından milletvekillerinin, bakanların, başbakanın ağzından hiç duydunuz mu? bir? İslamı hakim kılacağız, İslamı getireceğiz filan diyor. Halk iftira atıyor onlara. Hiç İslamla alakaları olmadığı halde yavaş yavaş getirilecekler filan diyor. Neden, nasıl gelecek yavaş yavaş? Arkadaşlar, Erbakan'ın yaptığı şeye e, partileşme süreci, tabi 1969'a dayanıyor. Yani 45 yıl olmuş. 45 yılda bir milletvekili Namaz kılan işte Erbakan çizgisinde, Tayyip çizgisinde bir milletvekili bugüne kadar Kur'an'daki bir emir veya yasağın uygulansın diye meclise teklif bile etmiş değil. Teklif eder de sayısı az gelir, oy vermezler, kabul görmez. Tekrar edeyim, Kur'an'daki 300 civarında emir ve yasak içeren ahkam ayetlerinden bir tanesi Söz gelimi kumar yasak olsun, içki suç olsun veya Allah'ın emrettiği bir şey herkes tarafından yapılsın, mecbur olsun diye bir teklifte bile bulunmamıştır. Teklifte bulunulsa, kabul edilse işte 45 senede bir tane, bir ayet kabul edilmiş olacak. 300 tane ahkem ayeti için 45 ile 300'ü çarpacaksınız. Diyeceksiniz ki yavaş yavaş İslam gelecek. Yani 300'e 45 çarparsanız 12.500 ıı, yapar. San ediyorum. 12.500 yıl sonra ıı, İslam gelecek dersin. 12.500 yıl yani 125 asır demektir ki Kıyamet olmazsa. 125 asır. Yani İsa Aleyhisselam'dan bu zamana kadarkinin 62,5 misli. Evet. Yani 12.500 yılda her 25 yılda bir nesil olursa tam 50.000'inci 50 torunun görecek. Yani 50.000'inci 50 torun. Yani bu ne biçim mantıktır? yavaş yavaş gelecek. Bir kimse yürür yavaş yavaş geliyor dersiniz. Oturan bir kimse yavaş yavaş geliyor denir mi? Oturuyor, yatıyor adam. Yani İslam'la ilgili bir iki tane bir şey yapar, tekrar edeyim Kur'an'ın ahkamıyla alakalı. Yoksa başörtüsü vesaire, bakımlarında da yaptığı bir şey. Bunlar yani Avrupa Birliği'nin emirleri doğrultusunda ee, Avrupa'ya benziyorlar. Yani yavaş yavaş değil, hızlı hızlı batılı bir ülke oluyorlar. Yapılanlar bununla alakalıdır. Ee, efendim, diyeceksiniz ki yani herkesin dediği bir şey var, başka da bir şey yok. İçinizden diyen olmaz da dışarıda. Yani buna oy vermeyip de işte öteki mi iktidara gelsin. Yani bizi böyle e, kendisini savunamadığı bir durumda başkasıyla mukayese ederek razı etmeye çalışıyorlar. Hani ölümü gösterip sıkmaya razı etmek derler. Aslında partilerin birbirlerinden pek farkı yok. Hepsi aynı ana babanın çocukları. Birisi uslu çocuk, birisi yaramaz çocuk. Düzen aynı düzen, devlet sistemi aynı. Dolayısıyla iktidarları da o şekilde görür. Ve bakın 10 yıl can ciğer sarmaş dolaş olan e, bir e, cemaatle bugün çıkar kavgası olarak e, dün yere göğe sığdıramazken bugün işte en büyük fitne vesaire tedirmeye başlandı. Bunların e, anlayışlarının ee, ne kadar sağlam temele, doğru bir esası dayandığını buradan da çıkartabilirsiniz. Söz uzar gider, ben e, bu noktada, e, bir saati belki birazcık geçmişim, saate bakmadım. Evet. Noktadayım inşallah. Rabbimiz hayırlar versin diye dua etmek için, bizim hayırları ne yapmamız lazım? Hayırları tercih etmemiz Hayırlı dönem dönem lazım. Fatiha suresinde her gün namaz kılan insanlar olarak 40 defa Allah'a dine söz veriyoruz. Diyoruz ki ve dua ediyoruz. Bizi sırat-ı müstakim üzere e, ne yap? yönlendir. Hidayet ver. Yani kendilerine nimet verilenlerin yolu. Kendilerine nimet verilenler En'am suresinde anlatılıyor. Peygamberler, sıktıklar Şehitler vesaireler, o yola bizi yönet diyoruz. Yine gazap edilmiş ve sapıtmışların yoluna değil, yani Hristiyan ve Yahudilerin yolunu istemiyoruz dediğimiz halde, bugünkü devlet yönetimi tümüyle Hristiyan ve Yahudilerin batılı yönetimidir, demokrasi de onların altından çıkmıştır. Kanunlar da onların istediği gibi, mahkemeler de onların istediği gibi. Dolayısıyla ne yapmak zorundayız? Allah'a verdiğimiz sözde durmak, peygamberlerin, sıktıkların, şehitlerin yoluna tabi olmak zorundayız ki onlarda Allah'ın kitabının hakim olması için. İslami ölçülerle ne yaptılar? Tercihlerini yaptılar. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür